Sebep ne olursa olsun, bedevinin sulubilere karşı duyduğu küçümseme, şöyle ya da böyle, hayatlarına güvence sağlıyor onların. Çünkü onlara saldıran ya da zarar veren bir bedevi, akrabalarınca bizzat kendi onuruna gölge düşürmüş sayılmaktadır. Öte yandan sulubiler veteriner olarak, eğer ustası, lehimci, tenekeci ve nalbant olarak bütün çöl sakinlerinin yanında büyük bir itibar kazanmış bulunmaktadırlar. Bu tür zanaatlarla bedevinin başı hoş değildir ama onlarsız da yapamamaktadır şüphesiz. İşte bu noktada sulubi yetişmektedir onun yardımına. Sulubiler ayrıca çok becerikli, deneyimli çobanlardır. Avcılık sanatındaysa üstlerine yoktur. İz sürme konusundaki yetenekleri dillere destan düzeyidir Ve bu bakımdan onlarla yarışabilecek tek topluluk, Rub el-Hali'nin kuzey eteklerinde yaşayan el-Murra Bu yeni dostumuzun bir sulubi olduğunu öğrenip de rahatlayınca, onların otoriteye karşı besledikleri peşin saygının güvenliğimiz için yararlı olacağını düşünerek, ona açıkça İbni Suud'un adamları olduğumuzu söyledim. Kendisinden ateşi söndürmesini istedim. Sulubi dediğimi yaptı ve biz de böylece uzun bir sohbete başlamak üzere oturduk. Bize Edavish'in kuvvetleri hakkında pek önemli bilgiler verecek durumda değildi. Çünkü, diyordu, hiçbir yerde öyle uzun boylu durmadan, cin gibi dolaşıp duruyorlar hep. Bütün yönlerde çölü enine boyuna sürekli kolaça eden küçük gruplar olmasına rağmen, anlaşılan bizim şu anda bulunduğumuz yörede büyük çapta bir isyancı ihvan kuvveti yoktu. Aniden bir düşünce geldi aklıma. Gizlice kuvvete gitmenin yollarını araştırırken, bu sulubinin güçlü içgüdülerini kullanamaz mıydık? Hiç kuvvete gittiğin oldu mu? Diye sordum ona. Güldü Sulubi. Birçok kere ceylan derisi sattım orada. Tereyağı ve deve yünü. Daha on gün oldu oradan döneli. O zaman bizi kuvvete götürebilirsin belki. Ne dersin? Yani yolda ihvanla karşılaşmadan demek istiyorum. Bu teklif üzerinde kısa bir süre düşündü Sulubi. Ve sonra mütereddit bir tavırla. Evet götürebilirim. Ama ihvanın beni sizinle birlikte yakalaması benim için çok büyük bir tehlike olur. Yine de yapabilirim belki. Ama bu size biraz bağlıya patlar. Yani ne kadar? Evet, dedi. Sesindeki hırs titremesini seçebiliyordunuz. Evet, benim efendim. Bana yüz riyal verirsen, seni ve arkadaşını kimsenin ruhu duymadan kuvvete götürebilirim. Yüz riyal bir altın liraya bedeldi. Ve bu bizim için komiklenecek kadar küçük bir meblağdı. Fakat sanırım Sulubi bu kadar parayı bile toplu halde elinde görmemişti hayatı boyunca. Sana 100 riyal vereceğim, yirmisini şimdi geri kalanında kuvvete vardığımız zaman. Bizim müstakbel mihmandarımız isteğinin hemen böyle kabul edileceğini beklemiyor olmalıydı. Belki de daha yüksek bir ücret istemediği için pişman olmuştu. Çünkü biraz düşündükten sonra ekledi. Peki ama ya devem ne olacak? Zavallı hayvan. Sizin ne kuvvete gider de dönersem yolda bütün bütün helak olacak. Başka devem de yok ki. İşi fazla uzatmak niyetinde değildim. Fazla düşünmeden cevap verdim. Senin deveni satın alacağım. Kuvvete onunla gideceksin. Ve onu orada sana hediye edeceğim. Fakat geri dönerken de bize yol göstereceksin. Bu onun beklediğinden de fazlaydı görünür bir sevinçle sıçrayıp ayağa kalktı. Karanlıkta kayboldu ve biraz sonra da yaşlı fakat güzel ve görünüş itibariyle dayanıklı bir hayvanla geri geldi. Kısa bir pazarlıktan sonra hayvana değer olarak 150 riyalde anlaştık. 50'sini şimdi verecektim. Geri kalanında kuvvete vardığımızda. Öteki alacağıyla birlikte. Zeyt, eğer heybelerimizin birinden, içi riyallerle dolu bir kese getirdi. Ve ben de 50 riyali Sulubi'nin kucağına saymaya başladım. Kirli tuniğinin içinden, içine paraları sayıp koyduğu bir kumaş parçası çıkardı. Benden aldıklarını kendi paralarına eklerken, çıkının içinde parlak, yeni basılmış bir para gözüme çarptı. Bir dakika, diye atıldım. Elimi onun elinin üzerine koyarak, şu senin parlak riyaline bir bakayım. Elinden alacağımdan korkarcasına, biraz çekingen bir tavırla, görmek istediğim parayı, İhtiyatla avucuma bıraktı. Kenarları keskin, yeni basılmış bir paraya benziyordu. Fakat emin olmak için bir kibrit yakıp daha yakından inceledim onu. Gerçekten de darphaneden şimdi çıkmışçasına yeni, pırıl pırıl bir Maria Teresa taleriydi. Aynı şaşırtıcı parlaklık içinde beş altı para gördüm onların içinde. Bu riyalleri nereden aldın? Dürüstçe kazandım onları efendim, yemin ederim, çalmadım onları. Birkaç hafta önce kuvvet yakınlarında bir mutayirli verdi onları bana. Kendi eyeri eskidiği için benden yeni bir deve eyeri satın almıştı. Bir mutayirli, öyle mi? Emin misin? Eminim efendim, Allah canımı alsın yalan söylüyorsan. Eddaviş'in adamlarındandı, hail emirine karşı savaşan gruptanmış. Eyerin bedelini almakta da bir kötülük yok ya, parayı reddedecek değildim, hoş. Allah uzun ömürler versin, kral hazretlerinin bunu anlayacağına eminim. Kralın ona herhangi bir kötülüğü dokunmayacağı konusunda güvence verince yatıştı. Biraz soruşturunca birçok sulubinin, Eddaviş'in adamlarından bazı mallar ve küçük hizmetler karşılığı, bu riyallerden aldığını öğrendim. Bizim sulubi gerçekten parlak bir mihmandar olduğunu gösterdi. Üç gece boyunca bizi isyancı bölgenin içinde, Bu göreleri çok iyi bilen Zeyd'in bile, daha önce hiç geçmediği kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerden geçirerek, dolambaçlı yollardan götürdü. Gündüzleri yine gizleniyorduk. Bu durumda Surubi'yi gizlenecek emin yerler bulmakta, da işinin tam ehliydi. Bir keresinde bizi bir su kaynağına götürdü ki, burasını Surubi'nin söylediğine göre, bölgenin bedevileri bile bilmiyorlardı. Kaynağın acı ve kahverengi suyu, Develerimizin susuzluğunu giderdiği gibi, boşalan su tulumlarımızı doldurmamızı da sağladı. Sadece iki kez, o da uzaktan, ihvan gruplarına rastladık. Ama her iki seferinde de, onların bizi görmesine meydan vermedik. Surobi ile karşılaşmamızın dördüncü günü kuşluk vakti, Kuveyt şehri artık görüş alanımıza girdi. Necid'den gelen yolcuların yaptığı gibi, şehre güneybatıdan değil, Karşılaştığımız kişilerin bizim Iraklı yolcular olduğumuzu düşünmelerini sağlayacak şekilde Basra yolunu izleyerek batıdan girdik. Bir kere kuvvete vardıktan sonra kendimizi artık evimizde hissetmeye başladık. Rutubetli, boğucu bir sıcak vardı caddelerde. Evler güneşte pişirilmiş kerpiçten yapılmıştı. Necid'in açık steplerine alışmış olduğum için çok geçmeden ter içinde kaldım. Ama dinlenecek bir yer yoktu. Sulubi'yi, nereden geldiğimizi kimseye bahsetmemesi konusunda sıkı sıkı tembihledikten sonra, debelerin başında bırakıp, Zeyd ile ben, ilk araştırmalarımızı yapmak üzere çarşıya doğru ilerledik. Kuvveti bilmediğim ve Zeyd'in fazla göze çarpmadan rahat hareket etmesini sağlamak için, bir kahvede yalnız başıma oturup, kahve ve nargile içerek bir saat kadar bekledim. Zeyd, yeniden göründüğü zaman, önemli bir şeyler bulduğu, Her halinden belliydi. Dışarı çıkalım amcacığım. Çarşıda kimseyi eşittirmeden konuşmak daha kolaydır. Bak sana ne getirdim. Tabii aynısından kendime de aldım. Diyerek abayesinin altından iki tane Irak igale çıkarmıştı. Kalın, kahverengi yünden gevşek örülmüş igallerdi bunlar. Bunlar bizi Iraklı yapacak. Dikkatli araştırmalar sonucu zeyt öğrenmişti ki, Fars körfezinde kaçakçılık yaptığı günlerden kalma bir arkadaşı, onun deyimiyle eski ortağı, şimdi kuvveyte yaşamakta ve anlaşıldığına göre eski işine halen devam etmekteydi. Bu şehirde bize silah ticareti hakkında bir şeyler söyleyebilecek biri varsa, o da Bender'dir. O da benim gibi Şam varlıdır. İbni Suud'un yönetimine bir türlü razı olmayan o inatçı budalalardan biri. Kral için çalıştığımızı kendisine söylememeliyiz. Çünkü Bender, ''Hiç de aptal biri değildir. Hinoğlu hindir herif. Geçmişte bana öyle oyunlar oynamıştır ama şimdi ona güvenmem lazım.'' Sonunda büyük çarşıya bitişik, dar bir geçitte bir evde aradığımız adamı bulduk. Kırk yaşlarında, ince, uzun boylu, kısık gözlü, hırçın tavırlı, somurtkan bir adamdı. Ama Zeyd'i görünce gerçek bir hoşnutlukla yüzü aydınlandı. Açık tenimden ötürü Zeyd beni Bağdat'a yerleşen bir Türk olarak takdim etti. ''Basra'dan bombaya Arap atı ihraç ediyordum güya.'' ''Fakat şu günlerde bombaya at götürmek yapılan zahmete değmiyor doğrusu.'' diye ikledi Zeyd. ''Çünkü şu Uneyze'li, Buraydeli tüccarlar bütün köşeleri kapmışlar orada.'' ''Bilmez miyim?'' diye katıldı Bender. ''İbni Suud'un şu pis Güneylileri memleketimize elimizden aldıkları yetmiyormuş gibi ekmeğimizi de elimizden alacaklar.'' ''Peki silah alışverişi nasıl gidiyor Bender?'' diye sordu Zeyd. İbni Suud'un boynunu devirmek isteyen mutayrılar ve acmanlarla iyi işi dönüyor olmalı burada.